İçinde ne varsa her şey insanoğluna hizmet için ikram olarak yaratılmıştır. Aklu hayalinizden geçen bütün nimetler insan içindir. Devletinin katrası bahri muhit insan oluna verdiği devletin damlası okyanuslar kadar geniştir. Muhterem Müslümanlar nimeti bu kadar azim olan Mevla'ya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 Bayezid-i Basnami sualine karşılık diyor ki, evet. Efendiler diyor, kelp geriden gelirken bana şöyle dedi, Ya Bayezid, Alem-i <gülüyor> arasında bir farkı yoktur. Senin ne faziletin var ki, seni eşledim, mahluk, Ekrem'i mevcut olarak insan yarattı. Benim mesuliyetim? vardı ki dört ayağım üzerinde beni kelp olarak köpek olarak yarattı ed dedi bana diyor. Muhterem cemaat insan oluşumuz değil mi? Ya yememizde, içmemizde, hayatımızın bütün iniş ve yokuşlarında, her, her hali yukarıda ama tabi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 köpeklerin mertebesi baizli baştaamiye hitap eden köpekten bin kat daha aşağıdır muhterem şumular. Em tesma'u Kur'an. E feraytan man ittaqada ilaahu hawaahu afa anta takunu alayhi vekila? Em tesma'u ekseruhum yesma'un ev yaqilun? Inhum illa kal an'ami bel hum adallu Onlar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 Nefsinin haşa, nefsinin şerrinden Allah'a sığınarak buyuruyor ki: Allahumma la tekilni ila nefs'i tarfet aynin, ve la aql min zelik. Ya Rabbi göz açık uyumuncaya kadar ve daha az da olsa. Beni <gülüyor> Demek ki beş vakit namazlarımızın sonunda Haluk'u Hüceler'e de dua etmeden bu dua ile ihmal ettikleri Ya Rabbi göz açıp yumuncaya kadar ve daha az da olsa beni nefsime bırakma. Faklul Murserîn böyle dua ediyor. Müntere Müslümanlar, insanlık nimeti. Her dersimde mukaddime yapıyorum ki unutulmasın diye. Arkasından en büyük nimet, İslam nimeti dedik. İslam nimeti. Beşeriyet için Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu tek din. اِنَّ الد۪ينَ عِنْدَ il الْاِسْلَامِ Allah nezdinde din İslam'dır. Diğer ayet ve وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Sizin ancak İslam'ı din seçmenizden ve Müslüman olmanızdan razı oldum buyuruyor Cenab-ı halik Celal Rızası yolunda ve İslam'ın ışığında ömrümüz pırıl pırıl nur içinde geçsin, gülerek ölmeyi Rabbimiz mukadder kılsın teala. Muhterem Müslümanlar, dersimizin serlevhasını tezgin eden ayeti kerimede de Cenabı Hak, Estaizu Billah, اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ فَهُوَ ala نُورٍ مِنْ رَبِّهِ Allah bir kimsenin sadrini, kalbini, ruhunu İslam'a şerh eder ve açarsa ne büyük lütuf, ne büyük lütuf. Muhtemelen Müslümanlar bir mecliste İslam'dan bahsedilse, İslam'ın fazailinden bahsedilse, İslam'ın rahmeti, feyzi, bereketi ve nurundan bahsedilse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 İslam'da adalet mazulu işleyeceğiz birkaç derstir yar yarım kalıyor hep Şöyle demiştik İslam Bütün beşeriyetin dini Ezelden Ebede ila kıyâmîs-sâ'a Dünyanın kıyameti kopacağı güne kadar insanlığın dinidir Kabul edenlere ne mutlu Etmeyenler büyük hüsranın içerisinde mahşerde uyanacaklar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 Yarın mahşerin kanunuyla titretici, üşütücü, dondurucu ve korkutucu şiddetiyle uyanacaklar. Eyvah diyecekler. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, mahşerde eyvah demenin faydası olacak mı acaba? Olmayacak. Hatta son nefesinde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 Keşke kucak kucak verseymişim diyecekler. Şarani öyle diyor. Şarani tembihül muterriğinde öyle diyor. İmamul Azam, Hümamul Akdem Hazretlerini rüyada görmüş. Mezanneden, evliyadan, büyüklerden bir zat. Keyfe hâlek ya İmam. Halin nasıl ya İmam, ne alemdesin diye sormuş i̇mam Azam Hazretlerine vefatından sonra. İmam Hazretleri Efendimiz ah, Bir hadisten Fetavai Bezaziye sahibinin mukaddemede beyanına göre lev yu tanasu bi dawahum le da'a e ve amwaluhum velakin el alel mudda'i vel enker. i şerifinden en az yüz bin meseleyi hukukiye iştihad ederek İslam fıkhına ilave etmiş bir insan. İmamul ül Asam muhterem müminler. Rabbimiz şefaatine mazhar kılsın. Ya söz açıldı sohbet ediyorum muhterem mimiler. Kalırsa geç, gelecek derse konuşuruz adalet bahsini. 52 veya 55 defa haccı var. 52 veya 55 defa ve hacca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 Teberrüken ve ömürlük bir hatıra olarak Sabaha kadar Beytullah'ın içinde Rabbime bir ibadet edeyim diyor İmam-ı Azam Tabi tanınmış bir insan Reddedilmiyor bu teklifi Kabe'nin içinde kalıyor Ve sallâ Fîhâ Rak'ateyni beynel amûdeyn Üç tane direk var muhterem Müslümanlar İlk iki direğin arasında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 Onlar görememişler, onlar gericiler, onlar tutucular, onlar dünya işinden ne anlarlarmış da, Muhterem İmriler, biz her şeyimizi bırakarak bu kilotu kirlilere uyacakmışız. Neuzübillah, <gülüyor> neuzübillah, milyarlar defa haşa ve neuzübillah. Evet, muhterem Müslümanlar. Evet, İmam-ı Azam iki rakatten selam veriyor ve halık Zülcelal Hazretlerine iltica ediyor. Elini kaldırıyor. Ya Rabbi Sana layıkı çile ibadet edemedim. Şeriatı karrağına gereği kadar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 Hoca dedi ki diye çıkıp gelme sahtekar derdi koca üstad Ya TC'nin Milli eğitiminden yetişen bu Bıyık ve sakalı Matruş profesörler İmam-ı Azam Efendimiz Hazretlerine bırak canım sende diyorlar muhterem ünlüler. Ya Seni Meseleler yol kavşağında pabuç giyiminde belli olacak inşallah Teala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 onların çizgisinde açlığı çırpar, yürüyenlerdeniz. Mahşer'de onlarla haşrolunmayı yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallahu teala. Muhteremimiler İslam yeni tabirle evrensel din, beynel milal din, beşeriyetin ezeli ve ebedi dini Rabbimiz inna nahnun nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun o zikri biz indirdik biz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 Yüce Rabbimiz, beşeriyete şuur insan buyursun inşaAllahu Teala. Ve menlem yahkum bima enzel <gülüyor> Allahu faülaik ehmu'l kafirun. Ve menlem yahkum bima enzel Allahu faülaik ehmu'l zâlimun. Ve menlem yahkum bima enzel Allahu faülaik ehmu'l fasikun. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir.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 Allahü Zülcelal Ya Göze Görme kudretini Dile söyleme hasletini Kulağa duyma faziletini Ele tutma gücünü Ayağa yürüme imkanını Kalp muhterem sunalar Cenab-ı Nuh Aleyhisselam'ın Sadrinde 1400 sene aşağı yukarı 1200 sene Veya 1400 sene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 Ve Suretün nebe'de, ikinci sayfada, birinci satırda, ve Muhterem Müslümanlar, dolu dolu kaselerle cennet şarabını dünyada içenler müstesna. Cennet şarabı. Ya. Sipehsalar, yıllar evvel mutala ederken, Mevlana'nın hayatından bahseden sipehsaları yıllar evvel ederken Mevlana'nın hayatından bahseden okuyordum.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 kardan daha soğuk, baldan daha tatlı. Abradu mina secc ve ahla min el Mahşerde Rabbi'miz fahri Kainat'ın Havzı Kevser'inden içirsin inşallah. Müslümanlar ben öyle dua ediyorum. Mahşerde Cenab-ı Hak fahri Kainat'ın Havzı kevserinden içirsin inşallah. Hacı Veysel hocamızdan duymuştum. Sonra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 Dünya nimetleri gelirken sürur verir, giderken keder bırakır. Muhterem emirler. Dünya nimetleri gelirken sürur getirir, giderken keder bırakır. Bir elbisenin üzerine bir şey vermesi insanı mükeder eder. Bir yepyeni araba alıyorsunuz, pisim pisim derken bir kaza yapılıyor, insan acayip kedere kark oluyor. Dünya nimetleri gelirken sürur verir, giderken keder bırakır. Muhterem cemaatim,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 Muhterem Cemaat Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri insan İnsanoğluna Değişik tecellilerde bulunmuştur Herkesin nasibi ayrı ayrıdır Bu nasipler ve taksimat içerisinde Rabbimiz bize Dünyada da ahirette de Saadet getireceği lütfesin. Mozumuz şu idi Muhterem Müminler Biraz genişletmiş olduk adalet mozulu kalıyor ama İslam nimeti derken insanın saadeti derken ve saadet mutlaka İslam'dadır derken Opel ve Mercedes motorunun hayatiyetini mühendisi bilir dedik ya insan vücudunun hayatiyet ve saadetini de Allah bilir yaratıcı o çünkü diyoruz suretül mülk elâ ya'lemu men halak hafız efendi bak bakayım elâ yalem men halak ve huvel latifül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 Cenab-ı Hak beşeriyeti, şu cerrahın ve operatörün, kalp mütehassının fırilyon defa daha rakama sığmayacak şekilde bilerek her şeyini halk ettiği halde ve devasını da vermeye hazır olduğu halde falan ve falan ayyaş çıkmış, ben Allah'tan daha iyi bilirim. Beşeriyetin, bu milletin saadeti benim elimde diyor.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 Garp'ta hukuk bitirmiş, Şark'ta hukuk bitirmiş, Garp'ta iki fakülte tamamlamış, Münih'te peyam-ı meşrik metniyle, teziyle doktora vermiş, altı yıl Londra'da kaldım, Londra'nın öldürücü, soğuk ve zifiri karanlıklarında Rabbim, bir gece evradımdan beni mahrum etmedi diyen büyük insan muhteremim 100 milyon, 100 milyon Pakistanlı'nın şahlanışında Muhammed Ali Cinnah'ın sağ kanadı, sağ eli Koca İkbal, esrar ve uzundadır. Öyle diyor sonunda. Profesör, doktor Ali Nihat Tarlan Bey, ordunun profesör Ali Nihat Tarlan Bey tercüme etmiş. Ben de metni de var, tercümesi de var. Muhterem Müslümanlar esrar ve uzundu. Ya Rasulullah diyor eserin sonunda. Ya Resulallah diyor Ömür boyu Zatı Muhammedine bir niyazım Vardı Haya ettim utandım da Söyleyemedim Ama ihtiyarladım Ölüm yaklaştı artık Şimdi dergahı Muhammedine Dehaletle arzumu ifade ediyorum Eğer mümkünse kubbeyi i gölgesinde Bana bir kabirlik yer lütfet eğer mümkünse kubbe-i hadrayin gölgesinde Medine'de cennetül vakide bir kabirlik yer lütfet. Eğer bu hacetime bu istid istidama onay çıkar da evet dersen ya Resulallah arzın şahikasına en yüksek tepesine çıkacağım bütün beşeriyete sesleneceğim. Filozof ikbali eski halimi bilirdin.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 Beşeriyet saadet istiyorsa Kur'an'da aramalı, Kur'an'da aramalı, Kur'an'da aramalı diyor. Onun için Koca İkbal okuyacağım kıtasından başka bir yerde yine Esrar ve Rumuz'unda Koca İkbal Gertü mi khahi Süleyman zistan, nist mümkün Cüzbe Kur'an zistan.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 Hazreti Muhammed böyle diyor. Mevlana böyle diyor. Kıymetli kardeşlerim, Mevlana da öyle diyor. Men ben deyi Kur'an'ım eger candarım. Men hatireyi Muhammed-i muhtarım. Eğer künet cüziyin kes ezgüftarım. Bizarım ezu vezan sıhhan bizarım. Ben sağ olduğum Bedenimde can taşıdığım müddetle Kur'an'ın hayranı, kulu, kölesi, bendesiyim diyor Mevlana. Ben, ben Muhammed-i Muhtar'ın yolunun tozuyum, toprağıyım diyor. Yedi asırdır şarkın ve garbın dahilerine eşiğini öptüren Mevlana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 Muhammed İkbal de şöyle diyor demiştim, onu da okuyacağım, sonra adalet mavzuna geçeceğim. Bakınız muhterem Müslümanlar, koca İkbal ne diyor? Şuraya yazmışım. Hest dini Mustafa dini hayat, şer'i'u tefsiri aini hayat, saygaleş ayine sa'zet senkra, ezdili ahen rubayet cenkra diyor. Koca mütefekir.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 taş gibi kalpleri miratı hak miratı hakikat haline getirir. Evvelce vahiyye kel hijarati veya esed kasbe feva sanca cenabı kafirler, münkirler ve münafıkların kalbinden bahsederken Kur'an'da onlar taş gibidir. Ev esed kasbe taştan da daha adi ve bayağıdır diyor.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 Ve inan min alhijarat ile ma yetefjero minuh ve inan minha ile ma yeshqqu, fiyaxrzu minuh minuhu ve inan minha ile ma min khshletilla. Taşların arasından dereler akar, taşların içerisinden pınarlar çıkar, taşlara celalı ilahi dokundu mu Hazreti Musa'nın turu sinası gibi milyon parça tuz buz haline gelir ilahi haşetten diyor Lev enzelna hadil Qur'an ala cebelin ler aytahu kashi am min amin eğer bu Kur'an hakim azameti vahiyyesiyle dağlara inseydi insana değil de dağlara ler <gülüyor> aytahu kashi am min amin Allah'ın haşetinden param parça tuz buz olduğunu görürdünüz diyor mütevemmler fakat insan oğlu ya insan oğlu. Yüce Rabbim bize tevfikini lütfet ya Rabbi. İmdadını ihsan et. Eğer taş gibi bir kalp Hazreti Ömer de Hazret değil, Ömer bin Hattab Ömer bin Hattab peygamberimiz içinşan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini muhterem Müslümanlar Ömer bin Hattab peygamber efendimizi katletmeye geliyor. Ya kalbi Taş Taştan da daha katı Çünkü taşlar ağaçlar Esselamu aleyke ya Muhammed Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı Mucize olarak Fasih dille Peygamber Efendimiz'in Nübüvvetini tasdik ederek selam veriyorlardı Derslerimizde devamlı söylüyoruz Taşlar dahi böyle muhterem müminler Ömer Hübül Darun Nedved'e karar alıyorlar Bu işi sen görürsün ya Ömer diyorlar Çekmiş kılıncını Peygamber Efendimiz'e katle geliyor Kaziyeyi anlatmama lüzdüm yok. Kaç defa anlattım muhterem Müller. Nihayet Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Ne oldu Yüce Rabbim? Ne oldu? Ne oldu? İslam'ı kabul edivermekle, şehadeti okumakla, tevhid getirmekle ne oldu Yüce Rabbim? O taşlardan katı katıkal katı kalp,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 Bir anda Muhammed İkbal ne diyor muhterem Müslümanlar saygaleş aine saazet senkra o dini mübil İslam'ın nuru kalplere bir anda aynalık lütfeder o ayna büyüdükçe kainatı içine alır o ayna parladıkça Allah'ın tecellisine mahkes olur muhterem Müslümanlar o ayine istidat kesbettikçe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 Niye? Çünkü Türkiye'nin 60 bin köyü var Muhterem Sumalar. 600 küsur kazası var. 76 vilayet oldu şimdi. Evet Muhterem Mümiler. Şu halde 60 bin köyde 60 bin Kur'an kursu, 600 küsur ilçede, 600 küsur İmam Hatip Okulu ve her ortaokulun yanında da birer, orta oku, birer İmam Hatip Okulu istiyoruz Cenabı ı Kâle Kızül İnşallah Teala. Evet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 halkın ihtiyacı, halkın saadeti esastır, temel gayedir. Bina biz halkız, biz milletiz. İmam Hatip okulu istiyoruz. Herhalde adetini çoğaltacaklar inşallah teala muhterem müslümanlar. Ama Konyalı olarak Konyalı olarak bizim bugünkü İmam Hatip okulumuz bina olarak yeni muracaatlara kafi değil muhterem müslümanlar. Evet. Yeni muracaatlar için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 Kur'an kursu ve kussi eserler ve kıyamet sabahına kadar da yapılacak. Muhteremümüler ben şimdi kardeşiniz olarak sıf düşman bir değil ama bu nüfus düzdanlarımızdan İslam'ı sildireceğiz diyenlere karşı aziz cemaat Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri Trablus Kartal'da hak devam ediyor.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 Akşehirli hoca böyle bir mevzu için Sultan Selim'in Sultan Selim'in minberinde böyle bir mevzu için yardım isteyece cemaatten Akşehirli Hacı Ahmed Efendi hoca. Eslafımızın kabirleri cennet olsun efendiler dedi. Hocanın aldığı maaş o zamanlar 49 liraydı efendiler. 49 lira. Şimdi memleketin kahramanları o zamanlar ulemaya 49 lira veriyorlardı. Hoca Hacı İsfe Efendi de 45 lira alırdı Allahu alem.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 Ama biz İslam'sız, imansız, Kur'an'sız yaşayamayız diyeceğiz. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Konyalar bütün evladınızı siyasala gönderin, tübbiye gönderin, mühendis mektebine gönderin, o bir fakirde de gönderin. İmam hatipten geçirerek gönderin ki dinini, İslam'ını, inancını perçinleyerek gitsin. Kalbini aynı yaparak memleket evladına hizmet etsin Teala, Sallu ala rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimeyi i tayyibe-i münciye mübarekesiyle Mevla cümlemize husnu katimeler tevfik eyleye Hakkı hak bilip hakkı ıttıbak Batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen cümleyi salihine Mevla cümlemize ilhak eyleye şeriatı, qarrayi, ahmediyeyi, muhammediyeyi, mustafa'yı temsilk ve ittibalarımızı yevmen fe'u mu'müzdade ile cümlemize ve bütün iman kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesi ile iltifat ve ikram ile subhan rabbika rabbil izzati ve ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin elfatih